Açık Kitaptan Alıntılar Açık Radyo adında adıyla Mesil müessil, aa neyse işte her şeye açık bir radyo arkadaşlar. Ne gönderirseniz, biraz önce Ömer Madra geldi mesela, sağ olsun kapıyı açtı, bana küfür etti gitti mesela dedim. Niye yapıyorsun abi? Açık Radyo dedi, bizde çok rahat bir radyo dedi. Gelip enseme tokat atanlar var, ee, bacak arama böyle küt küt yapanlar var. Rahat bir radyo. İçeride herkes süper. inanılmaz güzel. Biraz önce dediğim gibi entelektüel bir yapısı var. Gabriel Garcia Marquez geçti buradan. Ee, heyecanlandım. Heyecanlanmadım değil. Ee, Saydendi. Radyomuzun adı Açık Radyo gördüğünüz gibi. Ee, fakat ıkını öyle zannediyorum. Geçtiğimiz dönemde bırakmışlar. Aç. Radyomuz şu anda aç durumda. Ve <gülüyor> parayla olmasa bile evden çıkarken annesi ekmeğin arasında köfte yapmış olanlar vardır. Peynir ekmek koymuş, domates koymuş olanlar vardır. Açık radyo kainattaki tüm titreşimlere, tüm seslere, tüm peynire, ekmeğe, domatese açık radyo gerçekten de şu anda bu radyonun ilerlemesi, ee, düzelmesi, içindeki ekibin tamamen değişmesi ve, <gülüyor> ve daha popüler bir radyo haline gelmesi. Bu radyoyu kendimize benzetmemiz lazım arkadaşlar. Onun için ben radyoyu içeriden yemeye geldim yavaş yavaş. Bugün ben program yapacağım. Yarın buraya İnşallah Demet Akalın'ı aldıracağım. Araya adam koyup tanıdıklar var açık radyoda. Ondan sonra yavaş yavaş da işte Ömer abi'yi göndeririz buradan. Ötekileri yavaş yavaş gönderdiğimiz vakit radyo. Bu radyo bizim istediğimiz kıvama gelecek. Sevgili dinleyiciler. Açık Kitaptan Alıntılar